Hocam benim şimdi eşimle bir sıkıntım var çok. Doğru hmm. gibi değil de size danışmak istiyorum. Yani bir çıkar bu yol bulamıyorum. Evet. Benim altı tane çocuğum var. Kim 25 yaşında, en küçüğünde 1 yaşında. Evet. Eşimle hiç oldu bitti geçinemiyoruz ama ben çok idare ediyorum. Hep alttan aldığım için. Ama kendiyle benim yaşantılarım hiç uymuyor. Hiç. Kendi binden çok uzak. Ben de tövbe Rabbim, Allah affetsin, onu anca Allah bilir. Ben de yani ablendim de namazımda, bana diyor ki seni kızın namaz diyor, boş diyor bana. Ben hiç namaz bulmaz, oruç tutmaz hocam. Evim böyle bir, bir hüzün içinde, ağlayacak zamanım yok. Dua ediyorum ama bilmiyorum. Şimdi eşkem uzakta, haftada bir on beş bir geliyor. Çocuklarım geldiğini istemiyor. Diyor ki sen hazırlan seni evden kovacağım diyor. Git evden diyor. Bu evden git diyor. Ben nereye gideyim hocam? Şimdi çocuklarım televizyonla beni dinliyor. Ben ne yapayım? Bana bir yol verin. E i̇nşallah hocamıza danışalım. Beraberce bir istişare yapalım. Evet. Sizin için hayırlı olacak bir cevabı vermeyi biz de temenni ediyoruz. Efendim, mutluluk diliyoruz. Mevla hala maddi ve manevi sıkıntılarınıza derman olsun inşallah. Evet sevgili hocam. Buyurun. Cenab-ı Hak Celle Cilal'a inşallah huzur versin. Allah hidayet etsin diyelim. Yani hakikaten e, sabır tabii sabretmek önemli bir şeydir. Ve biz de mümkün olduğu kadar huzursuzluklara karşı gerek erkekten gerek sabayandan bir huzursuzluk meydana geliyorsa mümkün olduğu kadar sabrı devreye koymalarını tavsiye ediyoruz. Şuna dikkat etmek lazım. Bir insan evlenirken, henüz evlenirken belki hanfendi en azından çocukları için bunu düşünmeli veya bizi izleyen kardeşlerimiz düşünmeli. Evlenirken kılı kırk yaracağız kılıkırk yaracağız çok dikkat edeceğiz elimizden geldiği kadar araştıracağız soruşturacağız ölçülerimizi iyi belirleyeceğiz şimdi bir baba kızını evlendirirken kızını verirken çok dikkat etmeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki kızlarımızı salih insanlarla evlendirin Selefi Salihin'in sözüdür bu ama öyle yapmıyoruz ki hocam evet. biz ne yapıyoruz bir kız babası olarak diyoruz ki işte damat beyin işi olsun evi de olsun arabası da olsun hiç salih olup saliha olup bu kısma bakmıyoruz yani. Maalesef. O yüzden hep problem maalesef, çıkıyor. Maalesef. Maalesef demişler ki mesela selefe salihin demiş ki "Zevvicu banatikum bis salihin." Kızlarınızı salih insanlarla evlendirin. Yani Allah'a bilen insanlarla evlendirin. "In ahabbaha ikramaha." Çünkü salih insan hanımını severse ona ikram eder. Ya. Ona kıymet verir. "Ve in abghadaha ve in lam yuhibaha Ama sevmezse zulmetmez hiç olmazsa. Ama siz salih bir insana vermediğiniz zaman sevdiyse neyse idare eder. Ve bir de sevginin ölçüsü Allah'ı bilmeyen bir adam için sevginin ölçüsü belki tip güzelliği. İnsanın tipi güzelliği her zaman kalmayabiliyor. Her zaman sağlık içerisinde kalmayabiliyoruz. Sağlık var, hastalık Hakkı. var. Şimdi sadece ölçüsü bir insanın güzellikse güzel olduğu zaman tamam. İnsanın başında hastalık da var. Peki hastalık olduğu zaman ne yapar bu adam? Şefkat yoksa, merhamet yoksa, Allah'ı bilmiyorsa... Bu insan o zaman ne yapacak? Allah muhafaza. Zulmü edecek. Dolayısıyla bir baba öncelikli olarak ölçüsünü dindarlık almalı. Şimdi eğer zenginlik alırsa, soyluluk alırsa, başka şeyler alırsa bunların hiçbir tanesinin devamı yok. Dolayısıyla baştan itibaren biz kriterlerimizi ciddi tutarsak, ciğer paralarımızı, evlatlarımızı verirken erkek çocuklar için de geçerli. E o zaman ne yapacak bu insan huzur içerisinde olacak. Ee, sonra hayatından lezzet alacak evlilik hayatından. Buna dikkat etmeli. Ama bir şekilde evlilik meydana geldikten sonra da artık sabır makamı olmalı. Yani insan elinden geldiği kadar sabretmeli. Ancak şunu söylemek lazım. Yani bir insana biz sabredin diyorsak, sabredin diyorsak tamam sabredecek ama ne yapacak? Eğer yürümüyorsa, yani evlilikte yürümüyorsa İslam dini Hristiyanlık dini gibi değil. Mesela şu an elimizdeki İncil'lerde bile var. Diyor ki Cenabı Hakk'ın Allah'ın gökte kıydığı nikahı ve bir araya getirdiği eşleri yeryüzünde kimse ayıramaz. Dolayısıyla Hristiyanlık'ta esas itibariyle boşanmak yasaktır. Ama değiştirdiler, tahrif ettiler. Tarif ettiler. Şu anda onu uygulamıyorlar. Dolayısıyla yani eğer evlilik hakikaten çekilmez bir hale gelmişse, eğer bir ameliyat gerekiyorsa, o zaman da biz insanlara zorla sabredin, bu kadar kötülük yapmasına rağmen çekin. Hatta mesela diyelim ki evlatları da olabilir. Doğrudur, insan çoluk çocuğunun hatırı için elinden geldiği kadar mücadele edebilir. Erkek için de söylüyorum bunu, bayan için de söylüyorum. Ama bayan daha maldur. Evet. bayan zayıf. Dolayısıyla sabredecek ama bir şekilde eğer sabır fayda vermiyorsa, telkinler fayda vermiyorsa, yapılan nasihatların hiçbir tanesi fayda vermiyorsa... Araya büyükleri koyduğunuz büyükler nasihat etti, bilen insanlar nasihat etti. Hiçbir şekilde faydası olmuyorsa, dolayısıyla artık bir ameliyat zamanı gelmişse o ameliyatı aspirinle geçirmek de doğru değil. Yani o evliliğin kime hayır olacak? Çocuklara da hayır olmayacak, kendisine de hayır olmayacak. Tabii biz kimseye boşanmayı tavsiye etmiyoruz. Ama dinimiz en son radde bu. Dinimiz ameliyat gibi göreceğiz. Furkan Hocam ameliyat gibi göreceğiz. Nasıl insan bir doktora gittiği zaman doktor hemen ameliyatı öngörür mü onu? Hayır. Eğer ameliyatla ameliyata gerek yoksa bir ilaçla tedavi edilmesi mümkünse o zaman ilaç verir. Evet. Dolayısıyla ameliyata başvurulmaz. Ama ameliyata başvurulması gerektiği zaman da siz ilaçla geçirmeye kalkarsanız kangren olmuş bir kolu orada tutmaya çalışırsanız o bütün vücudu zarar. Bütün vücuda zarar verir. Dolayısıyla en son çare budur ama yeri geldiği zaman da tatbik edilmelidir. Tabi şimdi bu hanfendi Cenab-ı Hak yardımcısı olsun yani kendisine tavsiyemiz dua edecek mutlaka. Ama ifade ettiğimiz gibi eğer yürümüyorsa başka hiçbir çaresi de kalmıyorsa bu tarafında da insan düşünmeli. Evet.